Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Rusman Ulgar Özeskı Herkese günaydın. Elif Torun'un kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Torun ve arkadaşları Change.org üzerinden başlattığı kampanyalarında kapatılan üniversitelerin öğrencilerine dikkat çekiyor. Şöyle demişler. Öncelikle 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe girişimini şiddetle kınıyor. FETÖ'nün tüm faaliyetlerini durdurmasını istiyor. Birlik ve beraberliğimizi bozan her türlü eylemi ilk başta ülkemiz vatandaşı ve şu anda okumakta olan geleceğin doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, avukatları ve daha niceleri olarak... Biz üniversite öğrencileri olarak lanet diyoruz Vatanımızın birlik ve beraberliği için her türlü fedakarlığa ve desteğe hazır olduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Peki biz kimiz? Biz vatanına hizmet etmek için can atan, eğitim öğretimine kaldığı yerden devam etmek isteyen, uzaktan yakından ilişkileri olmadığı siyasal nedenlerden dolayı okulları o hal kapsamına alınan tedbirlere ilişkin kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencileriyiz. Malum terör örgütü adı altında hiçbir faaliyete destek vermeyen öğrenciler olarak Öğrenimimizde büyük bir değişiklik yaşanmasını istemiyoruz. Kaldığımız yerden aynı binalarda devam etmek istiyor ve farklı üniversitelere dağıtılarak düzenimizin bozulmasını istemiyoruz. Okullarımızdan bu faaliyet destekçilerinin temizlenmesine bizler de destekliyoruz ve kurunun yanında yaşın yanmamasını umuyoruz diyor Turun Ve kısa sürede 2500'ü aşkın kişi imzalarıyla desteklemiş kampanya büyüyor İmzalarıyla destek olanlar ise sebeplerini şöyle sıralamışlar. Örneğin Ankara'dan Uğur Özbey kampanyaya neden destek verdiğini şu sözlerle aktarmış. ''Eğitim, öğretim hakkımın elinden alınmaması, bu okula gelmek için çalışan insanların emeğinin boşa çıkmaması ve ilgili terör örgütü başıyla herhangi bir bağımızın olmamasından ötürü okulumuzun yöneticilerinin değişmesi ve kapanmasını istemiyoruz.'' diyor bu kampanyasında. Kayseri'ye uzanıyoruz. Şimdi de Gizem Öztürk'ün kampanyasına kulak veriyoruz. Biyomedikal mühendislerin atamalarına dikkat çekiyor bu kampanyada Öztürk. Demiş ki ülkemizdeki sağlık kurumlarında kullanılan ve çok çeşitlilik gösteren tıbbi cihazların satın alınması, işletilmesi, bakım onarım ve kalibrasyonlarının yapılması ve bu cihazların verimlilik esasına dayalı kullanımla düşünüldüğünde Hastanelerde tıbbi cihazların sorumluluğunu üstlenecek biyomedikal mühendisleri ve teknikerlerinin istihdamı son derece önemli ve gereklidir diyor. Kısa sürede bin kişinin imzaladığı kampanya ise sorunun çok da küçük olmadığını anlatıyor. Kampanyayı destekleyen isimlerden biri Kayseri'den Arzu Kartal demiş ki hastanelerin kaderi usta çırak ilişkisine değil biyomedikal mühendislerine emanet edilmeli. Yine destek sebebini Kartal'ın yanında açıklayan Biyomedikal mühendisliği öğrencisi Bahar Demirkansa bu kampanyayı imzalıyorum çünkü büyük umutlarla gidip biyomedikal mühendisi olduktan sonra iş bulma sıkıntısı çekmek istemiyorum demiş kendisi. Atamalar hemen her meslek grubunun sorunlarının başında geliyor. Mardin'den Serhat Ceylan'ın kampanyası da bu konuda. Ceylan da elektrik mühendislerine dikkat çekmiş kampanyasında. Bildiğiniz üzere elektrik ve haberleşme sektörleri ülkenin can damarıdır. Elektrik ve haberleşme olmadan normal bir yaşam sürdürülemez. Biz genç elektrik elektronik haberleşme mühendisleri olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde milli irademize yapılan alçak darbe girişimini yapan FETÖ terör örgütünün 2010 KPSS sınavında çaldıkları sorularla ve kamuda A grubu memurluklarda yapılan mülakatlarla bizden daha düşük puanı almasına rağmen sırf bu ihanet şebekesine mensubu olduğu için başta TEİH, TEDAŞ, EÜH, BTK, tip Devlet ve Meydanları, TCD'de bakanlıklar gibi kamu kurumlarına yerleştirilmiş elektrik elektronik haberleşme mühendislerinin test edilerek görevlerine son verilmesini istiyoruz diyor Ceylan. Kampanyaya bir günden az bir sürede gelen bin imzacı da Ceylan'ın talebinde esasına yalnız olmadığını gösteriyor. Adalet her alanda ve herkes için diyoruz ve bu dünyayı paylaştığımız hayvan dostlarımıza dikkat çeken bir kampanyaya kulak veriyoruz. Gaziantep'ten Edibe Koç diyor ki maalesef birçok masum hayvan sadece bizim görsel zevkimiz için katlediliyor, işkence görüyor ya da hayatlarını esaret altında geçiriyor. En büyük katliamları yapan da moda sektörü. Bugüne kadar doğada yarattığı tahribat ve acı çığlıklar malum. İnternet sitelerinde satılan orijinal timsah derisi diye ürünle reklam katmaya çalışan insanlar bir de utanmadan gelirinin sokak hayvanları için olduğunu yazmış. Ya da boynundaki kürk gerçek tilki kürkü içi kas tüyü diyerek ürünle prim yapmaya çalışıyor. Onlarca sitede birçok katledilmiş hayvan ürünlerinin satışının yapıldığını görebilirsiniz. Ticari kaygılar ne olursa olsun vicdanımızın, insanlığımızın bize emanet olan doğamızın katledilişine destek olacağımız anlamına gelmesin lütfen. Bu işlerin bitebilmesi için tek yapabileceğimiz şey bu talebin olmamasıdır. Bu vahşete ortak olma, o fiili gerçekleştirmenin ta kendisidir. Bir kıvılcım belki bir canı kurtarır diyor koç ve bu ürünlerden almayın diyor. Kocaeli'nden Bin Nur Polat'ın kampanyası da bir başka adalet talebi. 15 Temmuz tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bulunan bir grubun askeri okul öğrencilerine ve erleri tatbikat var diyerek darbe girişiminde bulunmaya zorlamışlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan bu çocuklarımızın başına bir şey gelmemesi için imzada siz verin diyor Polat. Bu konudaki birçok somut kampanyadan bir tanesine kendisi de eklemiş bu kampanyayı. Toplumsal adalet endişesi ne yazık ki her yerde şu günlerde sırada akademide adalet isteyen bir kampanya var Diyor ki YÖK tarafından kaldırılan ÖYP yani öğretim elemanı yerleştirme programı tekrar hayata dönmeli Üniversitelerdeki paralel yapılar kişiye özel ilan vererek ve kadrolaşarak akademik hayatı da işgal ettiler Bunun önüne geçmenin tek yolu merkezi alım yapmak yani ÖYP ile alım yapmaktır Gördüğünüz gibi üniversiteler paralel yapıyla dolu ve hak etmeyen kişiler akademik hayattalar. Cari ilanlarla, kişiye özgü ilanlarla mülakat alımı yaparak üniversiteler paralel yapıya destek oldu. ÖYP tekrar geri gelsin ve en az 5 bin alım yapılarak akademik istikrar sağlansın deniyor bu kampanyada. Kampanya kısa sürede 2000'e yakın kişi tarafından da imzalanmış. Ankara'dan kampanyaya imzasıyla destek veren Nalan Demirel şöyle diyor. İmzalıyorum çünkü torpilsiz hakkımla sadece aldığım puanlarla akademisyen olmak istiyorum. Tabii merkezi sistemlerde başka problemler getiriyor ancak şu anda demek ki böyle bir talep var ülkede. Son olarak Rusya'ya uzanıyoruz. Devlet Başkanı Putin'in danışmanının görevinden eden bir kampanyayla Programımızı noktalıyoruz. Pavel Aştakov. Putin'in çocuk hakları danışmanıydı kendisi Aştakov. Sıkı bir de Change.org karşıtıydı. Steve ve destekçilerini bir grup işe yaramaz LGBTİ destekçisi olarak adlandırıyordu. Ve her fırsatta Change.org'un ülkede yasaklanması gerektiğini belirtiyordu. Fakat ülkede geçtiğimiz günlerde yaşanan bir facia sonucunda Change.org kullanıcıları Aştakov'a karşı bir kampanya başlattı Çünkü kendisinin sorumluluk alanındaki yerde çok büyük bir facia oldu. Rusya'da yaklaşık bir ay önce 12 çocuğun bir yaz kampında boğulması ülkede çok büyük bir yankı uyandırdı ve kendisi bu işten sorumlu tutuldu. Bunun üzerine Change.org kullanıcısı Egor Reshtetov başlattığı kampanyada kendisinin istifasını istedi ve kısa sürede bu talep 160 bin kişi tarafından imzalandı ve Ashdakoff istifa ettiğini duyurmak zorunda kaldı. Ve böylece bir Change.org kampanyası daha Rusya'da bu sefer başarılı olmuş oldu. Değişim rüzgarları bütün gücüyle her yerden esmeye devam ediyor. Siz de aynı şekilde Change.org'da bir kampanya başlatarak değişime ön ayak olabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın. Şimdi. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <gülüyor> Hazırlayan: Musman, Uğur Özeskin.